Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programındasınız. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu Hocamla birlikte ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Faks numaramız genel alan kodu 212 232 32 19. Elektronik posta adresimiz açık radyo et açık radyo Bugünkü programımızın destekçisi Nurgere teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugünkü programı dediğim gibi Nuray hocamızla birlikte gerçekleştireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş koştur koştur sizi. <gülüyor> biraz nefes nefes sokmaya. <gülüyor> evet. Onun için biraz dinlendirelim sizi. Peki. Ben bu arada bir duyurumuz var. Onu ileteceğim. Programımız hakkında da kısaca bilgi vermek istiyorum hocam. Birinci bölümde ee, biz gene haberleri ele alacağız. Evet. Kentsel dönüşümde ne oluyor ne bitiyor. Evet. Bu içindeki deprem enteresan. Üst üste artçıları evet. geliyor. Ee, Sichuan eyaletinde 2008'de de bir deprem olmuştu evet. biliyorsunuz. O günden bugüne e, inanılmaz bir onarım faaliyeti gerçekleşti. Evet. O nedenle de Son depremde sadece 188 can kaybı söz konusu. Onun üzerinde de kısaca duracağız. Evet. Ben şimdi hemen bu 28 Nisan pazar günü saat 15'te İstanbul Tabip Odası'nda iş cinayetlerine karşı bir etkinlik ...var. Bu etkinliği... ...İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği... ...meclisi düzenliyor. Hatırlayacaksınız... ...birkaç program önce... ...biz de bu meclisten iki... ...uzman arkadaşımızla... ...bir... ...program gerçekleştirmiştik. Bir akademisyen... ...diğeri de... ...doktor olan... ...iki arkadaşımızla... ...Türkiye'deki... ...işçi ölümleri, haberleri... ...her geçen gün geliyor... Çalışırken hayatını kaybedenler, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre sadece 2011 yılında 1700 işçi. Bu tabi resmi kayıtlara geçmiş olan rakam. Sonucu 1700 vatandaşımız canını kaybetti, hayatını kaybetti. Resmi rakamlar dışında da şu anda kayıtlara girmeyen oldukça fazla sayıda çalışan var. Ülkemizde toplam 25 milyon işçinin sadece 10,5 milyonu sigortalı hocam. Yani arada ciddi bir e, farklılık evet. var. E, bu nedenle e, tabii ki bazı e, olayları da öğrenmemiz e, çok zor oluyor. Keza meslek hastalıkları nedeniyle e, 123 kişi e, sürekli iş göremez raporu almış 2011 yılında. E, ve e, sadece on işçi e, hayatını kaybetmiş gene e, meslek hastalıkları nedeniyle ama uluslararası araştırmalara göre meslek hastalıklarının görülme sıklığı çalışan nüfusun binde dördü ile binde on arasında değişiyor. Yani yılda yüz ila üç yüz bin arasında meslek hastası var. Bu da bizim kayıtlarımızın daha detaylı olmamasından kaynaklanan bir durum. Ee, ve bu anlamda e, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi e, sosyal güvenlik kurumunun verilerinin eksik olduğunu, tutarsız olduğunu e, belirtiyor. Umarız ki önümüzdeki dönemde bunların da hepsi e, daha düzgün bir şekilde takip edilir. Onun da ötesinde tabii ki önlemler alınır. Evet tekrarlarsak 28 Nisan Pazar saat 15'te İstanbul Tabip Odası'nda. Bu e, toplantıda e, öldürülen Dift Asbest Cephesi'nden son rapor ki biz de bunu kentsel dönüşümde yıkılacak evet, binalarda evet, karşılaşılacak evet. önemli bir sorun olarak ele almıştık. E, ve e, burada bir yabancı konuk da var. Uluslararası Asbest'in yakalanması için A koordinatörü de e, bu oturumda bulunuyor. Ondan sonra e, iş cinayetlerine karşı nasıl mücadele edilir, talepler neler olmalıdır? Bunun üzerine de bir oturum var. E, yani e, 18, 18.30'a kadar devam edecek İstanbul İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin e, toplantısı, etkinliği. Evet hocam, şimdi bugün saat 4'te e, İSMEB İstanbul Proje Koordinasyon Birimi e, Direktörü e, Kazım Gökhan Elgin Bey'e bağlanacağız ve isme son durumu, özellikle biliyorsunuz yaz aylarında e, okullara ilişkin evet. e, planlamalarını e, oldukça e, arttırıyorlar. E, son durumu kendilerinden kendisinden almaya çalışacağız. Evet bu e, Sichuan'daki e, depremle ilgili hiç şey yaptınız mı bilmiyorum detaylı e, bakabildiniz mi hocam. Fakat enteresan 12 Mayıs 2008'de biliyorsunuz 7.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti. Ve 87.587 e, Çin vatandaşı hayatını kaybetmişti. E, son deprem gerçi büyüklük itibariyle e, daha... Çinliler Üç. 7 diyor, Amerikalılar, USGS 6-10'da 6 diyor. 6-10'da 6 diyorlar, evet. evet. Ee, evet. Ee, ve şu... Tabii derinliği e, ben maalesef çok detaylı e, incelemedim ama yani evet. e, sadece tabii e, manyetüt de bir şey ifade etmeyebilir. Yani e, merkezi herhalde tıpatıp aynı. ...olması bir tesadüftür... ...ancak... E, ...öyle midir değil midir onu da bilmiyoruz... ...yani bir önceki büyük depremle... ...ilgili olarak... ...ama... E, ...sadece... ...2008 depreminden sonra alınan... ...önlemlerin sonucu mudur bu... E, ...relatif olarak... ...daha küçük... ...yoksa hem e, derinlik hem yoksa de ...yoksa tabii gün... bir takım evet etkiler mi yani... Evet. ...çünkü derinlik, uzaklık... ...malum... E, Hatta onlar aynı bile olsa işte deprem dalgalarının oluşma şekli işte Doğru. bazen büyüklük şey oluyor ama imeler orantılı olmayabiliyor. Binaları yıkan şey yapan ise imeler, hızlar yani dal deprem dalgalarının imeleri ve hızları fark edebiliyor. Çok büyük bir kayıp. Yok yani evet. böyle büyük bu büyüklükte bir deprem için bugünkü rakamlarla 188. Cumardı, evet. Ben buna ilişkin bir program izledim televizyonda hocam evet. e, yabancı bir kanalda evet. izledim şu anda hatırlamıyorum hangisiydi e, fakat e, 2008 depreminin sonuçlarını gösteriyor ve 2008'den özellikle 2010'a kadar yapılanları evet. aktarıyor evet. tabii bugüne de. Kentte e, yani sadece böyle köprüler işte efendim otoyollar falan değil. Çünkü bunlar ilk başta yapılan şeyler hemen hemen. Her ülkedeki büyük bir deprem evet. afetinden sonra yapılan. Fakat çok ciddi kentlerde binaları hem yıkıyorlar evet. hem yeniden inşa ediyorlar. O bakımdan çok büyük bir kampanya, çok yürütüyorlar, büyük bir kampanya evet. Evet. yürütüyorlar. Ve bu gene o programın sonunda ifade edildiği kadarıyla esas etkinin bu ölümlerin çoğunun da merkez kent dışında gerçekleştiğini hmm. yani köylerde Olabilir. gerçekleştiğini evet. zaten evet. hemen bir sonrasında bizde de yayınlanan ıı, Çin Başbakanı'nın açıklamaları şimdi kırsal ıı, alanları da süratle evet. onaracağız dedi. Tabi bu evet. ıı, son derece önemli bir şey ve örnek olaylardan bir diğeri. Tabii, tabii. Bir ıı, diğer mesele de şu ıı, enteresan bir şekilde bu ıı, ...Uzak Doğu'da, Güney Asya'da e, birbiri arkasından depremler gerçekleşti biliyorsunuz. Kısaca hatırlatmak gerekirse 9 Nisan'da İran, 14 Nisan'da Papua Yeniginesi, 16 Nisan'da tekrar İran ve Yeni Yenigine, e, Japonya'da 19 Nisan'da 7.2 büyüklüğünde, Çin'de de 6.6 dediğiniz gibi şeye göre, e, USGS'in evet. açıkladığı rakama göre... İran'da 9 Nisan, 16 Nisan çok yani birbirinden farklı bölgeler yakın ama farklı bölgeler geçen hafta da Okan tüysüz hocadan kısa bir bilgi Öyle mi? aldık. Hmm. Evet. Şimdi şeyimiz bu evet. ee, haberlerimiz ve duyurumuz bu hocam. Ee, bilmiyorum e, sizde yeni bir bilgi var mı kentsel dönüşüme ilişkin olarak? Belirgin bir şey yok ee, yani benim e, ilgi, duyduğum gelişme olarak sanki biraz böyle daha az konuşulur gibi oldu kamuoyunda da evet. değil mi acaba uygulamalar mı yavaşladı yoksa basın mı diğer haberler öne çıkan haberler nedeniyle bu konuyu biraz ikinci plana mı attı? Evet. Ama pek basında bir şey, çok yoğun bir şey yok. Yok, çok bundan. yoğun yok. O, biz biliyorsunuz aynı zamanda bir basın taraması da yapıyoruz evet. haberlere Hı. ilişkin olarak. E, enteresan detaylara ilişkin bilgiler çıkıyor. Evet. E, riskli yapının e, bir tespiti var biliyorsunuz ve Hı. bu o, tespitte e, o yapının sahipleri tarafından ee, ödeniyor ama bakanlığın son yaptığı açıklama riskli yapıların tespitlerine hız vermek için 81 ilin e, valilik ve belediyelerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar bir yazı yazıyor ve gerekirse riskli yapı tespitinin masrafını bundan böyle bakanlık olarak karşılayabileceklerini evet. ifade ediyorlar. Evet, onu, o gerekirse kısmı evet. Evet. nedir onu bilmiyorum. Başlarıya bağlı herhalde. <gülüyor> evet. Aslında e, bu iş e, hatırlarsanız e, programlarımızda da ilk başlangıçta sözünü etmiştik. Bakanlık bu işin ilk başında hatta bu e, riskli bina belirleme hizmetinin ücreti için bir e, değer ifade etmişti bakanlık döner sermayesi işte buna yapar diyerek bir nevi hani bir fiyat standardı oluşturmaya çalışmıştı ama fiyat çok komikti yani ona kimsenin bir şey yapması, yapması mümkün değildi, mümkün değil değildi. Evet. E, nitekim ben e, sağdan soldan soruşturduğumda da hiç kimsenin nitekim ona e, yaklaşamadığını bile gördüm çünkü Bayındırlık özellikle İstanbul'dan İstanbul bayındırlık çevre ve pardon çevre ve şehzilik Bakanlığı, Bakanlığı onlar oldukça titiz davranıyorlar işte her türlü beton numunelerinin alınması, zemin araştırmalarının yapılması falan bunlar hepsi pek ufak olmayan masraflar bir analiz hizmeti var yani bir mühendislik hizmeti var. O da işte yönetmeliğe göre yeni bir binayı yapar gibi hesaplıyorsunuz mevcut binayı da. Göstermek zorundasınız. Yıkılması gerektiğini eğer öyleyse. E, bayağı ciddi bir hizmet tabii. Tabii. Şimdi daha önce de belirtmiştim bakanlık yayınladığı, şimdiye kadar yayınladığı yönetmeliklerde mevcut deprem yönetmeliğinin işte mevcut binaların ...değerlendirilmesiyle ilgili bir yedinci bölümü var. Ona göre bu işin yapılmasını öngörüyordu. Ama bir yandan da neredeyse bir yıl oldu. Nisan hatırlıyorum. Geçen 2012 Nisan'ından başlayarak da bu iş için özel bir... hani ...biraz daha bu işin çabuk yapılabilmesi, daha pratik yapılabilmesini sağlamaya yönelik bir özel... E, Riskribina tespit yönetmeliği çıkarmayı planladı ve bu konuda çalışmalarda yapıldı. Bu bir sene içinde. E, o yönetmelikle ilgili işte görüşlerimizi aldılar vesaire. Revizyonlar yapıldı. Şu sıralarda o yönetmeliğin de bitmiş olması lazım. Hemen hemen. Ne zaman çıkacak bilmiyorum. Yönetmeliği bakanlık mı hazırlıyor? Bakanlık, hazırlı. bakanlık hazırlı. Evet. Hazırlı. Ama gene bir şey grupla herhalde. Uzman bir tabii, grup. tabii. grupla. Bir, bir, bir birim grubu. Küçük bir grup evet. kurdu. Yani beş altı kişilik bir grup. Şey. AFAD'ın dışında. AFAD'ın dışında. dışında işte. Tabi bu biraz tartışma konusu. Ben evet. bunu biraz eleştirdim de hatta çünkü biraz iki başlılık mı olacak evet. endişem var. E, farklı yöntemler kullanılıyor ama işte daha çabuk, daha kolay yapmak. Ama tabii e, yani sözü edilen konu söz konusu binada yıkılacak olan bina. Yani hem çabuk yapalım, pratik yapalım derken... E, ...acaba tersini mi düşünmek lazım? Çünkü şaka maka bir binayı yıkıyorsunuz, yıkım tabii, kararı veriyorsunuz. Tabii. Yani, e, Öyle, o şekilde yürüyor şimdi bakanlık öyle bakanlıkla afat arasında bir işbirliği olsaydı herhalde çok daha iyi olurdu tabii yani ...yine de bir kafa karışlık, suçuklu... ...umarım yaratmaz ileride. Evet, bu sadece e, işin merkezileşmesi... ...açısından değil, tecrübenin de... ...merkezileşmesi açısından... ...önemli hocam çünkü... E, ...artık ciddi bir uzmanlık... Şimdi ...konusu... Tabii ...yani diğer yani. yeni yönetmelik işte... ...onunla ilgili mühendislerin eğitimini falan da... ...gerektiriyor yani bir de öyle bir problem var. Evet. Evet. Ama öyle bir durum da var yani şimdi o yönetmeliğin e, bilmiyorum, bitti, bittiğini ben biliyorum. Yani e, sonuçlandığını ama ne zaman resmen yürürlüğe sokacaklarını bilmiyorum. Herhalde yakında muhtemelen sokabilirler. Ama yine de bu iş pek ucuz olmayacak. Yani dediğim gibi bir takım incelemeler gerekiyor. Malzeme incelemeleri, zemin incelemeleri vesaire... Ee, ...bir miktar belki ucuzlar mı bilmiyorum bu yeni yönetmelik dolayısıyla pek tahmin etmiyorum. Dolayısıyla halk e, herhalde müşteki oldu ki yani bu ücretlerden. Evet. Onun için böyle bir bakanlığın yardım, e, bak bakanın ifade ettiği e, bu iş için yardım sözü geldi. Evet, ee, gene Bakan Bayraktar riskli yapıların tespitlerinin öncelikle yapı malikleri tarafından masrafları kendilerine ait olmak üzere yapılacağını belirtiyor. Zaten evet. şey de öyle, evet. e, Yasada öyle. Riskli yapıların anlaşma yoluyla tahliye edilmesi halinde bu nokta önemli. Maliklere kira yardımı yapıldığını ve kredi verildiğini de anımsattı. Evet. Yani bu bir kolaylaştırmaya karşı bir e, kolaylaştırma olarak. Ama ikisi beraber olmuyormuş. Onu öğrendim. Öyle mi? Yani, evet. Ha bu enteresan. Şimdi ilk başta hem kredi e, kredi e, verme değil de bu aslında kredi maliyeti düşürülüyor. Evet. Kredi maliyeti. Düşük maliyetli bir kredi. Yani standart maliyetin yanılmıyorsam yar, yarısına düşürüyor evet. kredi faizleri. E, i̇şte ilk başta ...hem kredi faizinde düşürme... ...hem de kira yardımı... var Şimdi... E, ...tabii bu biraz herhalde maddi imkanlarla... ...sınırlı bir şey. Şimdi ikisinden... ...birini seçmek. Ha, ya kirayı... Duydum. ...seçeceksiniz evet, ya... Evet, evet. E, ...krediyi. Hatta destek. benim... bir e, ...yani yakın bir çevreden... ...duyduğum kadarıyla bir müddet sonra... ...o desteklerin de... E, ...kalkması yani. muhtemel olabilir. Çünkü her şey elde mevcut. Evet, Olma, kaynakla tabii. ilgili... Tabii. eğer fazla bir talep olursa onların da e, hepsinin karşılanması mümkün olamayacağı Olmayacak. ifade edildi bana Evet yani yetkili bir kişi tarafından Evet e, şimdilik böyle gidiyor Evet zaten e, medyada e, yazılı basında sürekli haberler işte şu bankada e, şu ilçedeki e, projeyi e, desteklemeye, oraya evet. kredi vermeye evet. E, evet. hazır vesaire gibi e, bir takım e, açıklamalarla, bilgilerle Sof gelişiyor. Kredinin yarı masrafını bakanlık karşılıyor herhalde. Yani öyle evet. anlıyorum ben. Yani banka alacağı faizin yarısını alıyor. Alıyor. Diğer yarısını bakanlıktan alıyor. Evet. evet. Ee, gene bakan tüm bu işlemlerin noter, tapu harcı ile belediye harçları, vergiler ve her evet. türlü e, ...ücretten muaf olduğunu... ...o da bir avantaj Bu da önemli evet. bir avantaj. Evet. Şimdi bir önemli e, bilgi daha var. E, bu biliyorsunuz... E, ...kentsel e, dönüşüm projelerinin... E, ...hızlandığı... ...ilçelerden birisi de... ...Küçükçekmece. Evet. Belediye Başkanı Aziz Yeniay, ...o da bir inşaat mühendisi evet. bilirsiniz. Biliyorum. Evet. E, diyor ki... ...yasaya göre bir bina riskli ilan edilirse... ...90 günde tahliyesi gerekiyor... Çünkü o kısa kısa zamanları vardı evet, evet. biliyorsunuz şeyin kanunun. 51 bin bina tespit ettik diyor. Ama hepsi riskli raporu alırsa aynı anda tahliyesi mümkün değil. 51 bin bina küçükçekmece ilçesinde. Bu yüzden 15 yıllık planlama yaptık. Önce riskli alanları belirleyip vatandaşları bilinçlendiriyoruz. Onlar da kendi rızalarıyla bize geliyorlar diyor. Şimdi... Burada da rakamlar arasında yani 51 bir bin bina. Bu 51 bina, bin bina tabii detaylı araştırmalarla tes, tespit edilmiş olamaz. Bunlar, Zaten onu söylüyor. Evet, i̇şte bir ön eleme ya screening dediğimiz. Sokaktan e, gözlem. bazı evet, ziyade evet, öyle. Evet. Ama doğrudur yani bu, bu, bu, bu miktarda risk olabilir. Yani bunlar nerede olduğunu bilmiyorum. Yani gece konduk muhitlerinde olabilir. Mühendislik hizmeti. Almamış Ölmeden, olan. Almadan evet. yapılmış binalar olabilir. İşte eski binalar olabilir vesaire. Yani mertebe olarak doğru olabilir ama birebir binaların hangi binanın riskli olduğu tabii yine detaylı araştırmak, araştırmak lazım E tabii bunu bir, bir zamana yayacaklar. Yani e, bu iş kolay değil. Paranız olsa bile organizasyonu bile kolay değil yani. yani bu kadar insanı çıkaracaksınız, ne yapacaksınız bu... bu bir anda bunu yapmaya kalksanız düşünün yani barınma ihtiyacı muazzam bir barınma ihtiyacı. Hocam elli bir bin bina. Nereye götüreceksiniz bu insanları? Molozunu ne nereye kaldıracaksınız yani? Büyük yani, şey yani. Evet. Büyük, büyük, büyük Tabii bu, bu büyük bir problem. Mutlaka zamanı ama bunu iyi planlamak lazım. Evet yani on yıl, yirmi yıl tabii. Yirmi yıl dendi. Makul olabilir. Yirmi yılda bile yapsanız çok hızlı gitmez. Hızlı gitmez. Çok yani. planlı tabii, olmanız tabii, lazım. Tabii, tabii. Umarım yapıyorlardır bu planları Bilmiyorum. Evet. Ee, Başakşehir bir de şeyler var. Yani bazı bilgileri de e, ayırt etmekte zorluk e, çekebilir dinleyicilerimiz. E, mesela Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da e, Altınşehir'de e, rez rezerv alan ilan edildi diyor. Bakanlıkla birlikte hareket ediyoruz diyor. Yakınımızda Kaya Başında 60 bin konukluk, konutluk proje var diyor. Bunun 17 bini tamamlandı diyor ama bunun yeni yasayla hiç alakası yok. Sanmıyorum. Bu Hiç, zaten esi, bu, evet. bu belediyeler yasası kaçtı? 5908 mi? Evet. Onunla zaten başlamış olan bir takım faaliyetler, faaliyetler var. Bu var. İki, iki, iki faali, iki tür faaliyet bilinçli veya bilinçsiz olarak birbirine karışıyor. Birbirine çok karışıyor. Yani e, kentsel dönüşüm kanunu kapsamında değil onlar. Daha önceden başlamış. Evet. Yani ben, benzer e, bir mekanizma içinde ama yani da belediyelerin şey yaptığı yani işte gece ondu yeni bir alan açıyorlar evet, orayı gece onduları kaldırmak gece onduları yani kaldırıyorlar için. evet, evet. Ki biliyorsunuz Başakşehir'de çok yeni ilçelerimizden birisi evet. yani evet. 15 yıllık bir geçmişi Doğru. var evet. oralarda evet. hem TOKİ yaptı hem belediyeler Belediye çeşitli çok şey yaptı. projeler evet. uyguladı. Evet. evet hocam yani bu anlamda tabii bir yandan da şeye baktığımız zaman 2013'ün sonuna kadar 200 bin tane bina daha doğrusu yerleşim e, ...herhalde... E, ...konut kastediyoruz. E, bina genelde genellikle bina yani... Evet, ...konut birimi, evet. yani daire diyelim. Evet, daire evet. diyelim veya evet. oturma birimi. Oturma birimi, diyelim. Evet. 2014 yılı sonuna kadar da 400 bin... ...birim bağımsız konut ve iş yerinin... ...dönüşümü... E, ...hedefleniyor. İşte bu demin sözünü ettiğimiz iki farklı mekanizmayı... ...birbirine karıştırmadan evet. bakanlık... E, ...umarım e, bize... ...yani yıl sonunda... Daha doğru bir rakam ne, ne çıkarsa... kadar Nasıl bir bilanço? Evet, Nereye orada. vardık? Önümüzdeki yıl için ne yapacağız? Diye bir umarım bir açık seçik şey verir. Bir evet. e, rakam verir. Ben yani de Dolayısıyla... tam da bunun için söyledim. Çünkü evet. yani bu 17 binleri falan şimdi toplarsanız zaten 200 bini yakalarız. Yani <gülüyor> evet. e, son iki yıl içinde belediyeler kanalıyla yapılmış olan e, konutların e, toplam rakamı 500 bini geçiyor. Belediyeler ve TOKİ ama işte siyasi e, şey, siyasi mülahazalarla bu iki mekanizma birbirine bilerek karıştırılıyor gibi de geliyor. Mesela evet. başbakanın yaptığı yıkımlar vesaire bunlar yeni kanun dolayısıyla yapılanlar mı planlanın... eskiden planlanmış yapılmış hatta yıkım kararı yıllar önce alınmış şeyler olduğunda biliyorum içlerinde evet. yani. Evet, evet. Gerçi evet. en sonunda bunların hepsi yeni binalar ha, olacak. Evet. Yani o da Son, hayırlı sonuçta diyoruz. hayırlı bir iş için yani yapılıyor o bakımdan yapılıyor. değil. Ama sonuç olarak biz bu bu kanun çok vefat e, konuştuk. Çok iddialı bir kanun. Bu kanunun implementasyonunda uygulamasında ne kadar başarılıyız? Nereleri aksadı? Yani hedefler ne kadar tutturuldu? Maksat tabii bunu iyileştirmek. Hepimiz bunu arzu ederiz. O bakımdan bu rakamların ve değerlendirmelerin çok önemi var. evet. evet. Şimdi hocam çok önemli bir tartışma var biliyorsunuz. Özellikle İstanbul'a ilişkin olarak son olarak Sayın Başbakan da bir açıklama yaptı. Ve dedi ki beş katlı binalar evet, evet. yapılacak dedi. Evet emsalleri arttırmayalım dedi. Arttırmayalım dedi. Evet. evet Evet. Ne diyorsunuz hocam? Vallahi Başbakan'ın şeyinin çok uygun bir fikir olduğunu düşünüyorum ama. Evet. <gülüyor> yani bugüne kadar Sayın Başbakan'ın belediye başkanlığından gelen... Bu yana performansı pek aynı şeyi söylemiyor. Söylemiyor değil mi? Yani başbakanın kişisel olarak bir şey söylemek söz konusu değil ama yani... işte yani ...İstanbul'un kentsel politikalarında böyle bir şey olmadı. Bilakis tersine dikine, gelişiyor. tersine, dikine gelişiyoruz. Yani evet. e, bu mümkün müdür değil midir? Yani bir de o var. Yani, e, İstanbul'da artık arsa kalmadı. Yani çok bu, bu arsa sıkışıklığında... Hani beş katlı konut yapmaya Acaba lüksümüz var mı yani Bu ihtiyaç devam ederse Yani bu bir işte İstanbul'a Bilmem gota koyalım nüfusu Almayalım falan işte bu tür Böyle planlamalar olur Olmaz o ayrı problem ama yani Eğer böyle giderse e Bir taraftan yeni şehirler Biri Alandaolu'da biri Avrupa'da iki tane yeni şehirden bahsediyoruz Yeni şehir kurmak yeni Cazibe merkezleri şey yapmak demektir. Okuracağınız yeni şehirler başka başka yeni şehirleri de davet edecek. Bunun sonu ne zaman gelecek? Ne olacak? Bilemiyoruz. Yani bir temenni belki e, hani bazen hepimiz ah keşke şöyle olsa diye düşünüyoruz. Başbakanınki de öyle bir temenni olabilir ama kendisi de inanıyor mu bilmiyorum. Evet, e, hocam ben e, özellikle bu e, yeni kentin Avrupa e, yakasında yeni kentin ...gerçekleştirileceği, havaalanının evet. yapılacağı bölgeyi biliyorum. Zaman zaman da o bölgeyi çalışma ofislerine gidiş açısından kullanıyorum. Evet. Mesela son bir buçuk yılda bu bölgede yapılmış olan ve halen yapılmakta olan TOKİ binalarına baktığım zaman... Beş katlısına rastlamak mümkün değil. Yani on, on kattan başlıyor ki e, şu anda hem ücra e, hem de e, yerleşimin çok az olduğu yerler. Yani köylerin bulunduğu. işte bu Yassıören vesaire gibi köylerin bulunduğu. Şöyle e, şeyden Hadımköy'den Dursu'ya e, dimdik bir çizgi evet. çekin. E, o alanda bulunan yeni yapılaşmaları kastediyorum. Evet yani yeni bir kent yapılırken de esas mesele herhalde rantın nasıl gerçekleştirileceği olacak. O bakımdan bana da çok uygun gelmedi. Yeni yerleşim bölgelerine genişleme belki yatay olarak gerçekleştirilebilir ama herkesin de gözü kentin merkezinde hocam. Herkes merkezde bir şeyler yapmaya gayret ediyor. <gülüyor> evet, evet. Bakalım evet. nereye gidecek? Evet. İstanbul'da evet. işte yeşil kuşak giderek yok olacak yok herhalde. Yok oluyor değil mi? Yani öyle görünüyor artık yavaş yavaş. Bu köprünün oradan geçmesi, havaalanının doğudu da muhtemelen. Yani Asya tarafında da aynı şeyler aynı olacak. Aynı şey Anadolu'da tabii. Bir yani e, kork, korktuğumuz şey başımıza gelecek, gelecek gibi geliyor. Değil, evet. yani... Yeşil alanların azalmasına ilişkin de... ...önemli tespitler var... ...onu birkaç seferdir Hatta söylüyoruz... Geçenlerde çünkü. gazetede gözüme çarptı... ...tam rakamı hatırlamıyorum ama... Yani ...yüz binlerce ağacın kesileceği... ...vesayı ya, evet. yani bahsediliyor... ...yani genellikle o kömür... ...hani eski kömür ocaklarının... ...bulunduğu yerler değerlendirilecekti... ...deniyor ama tabii... ...sanıyorum... ...onunla evet. sınırlı kalmayacak... Hafriyat alanlarından çıkan bütün şeyde, molozlar ve topraklarda o maden alanlarının kapatılmasına özellikle işte o... Ne olabilir. O, oraları dedi. hakikaten şey çok kötü yerler. Çok yani ben bir kere gitmiştim oraya çok önce 80'lerde. O zaman bile tabiat mahvedilmişti. Yani evet. bu kümür ocaklarından. Hem de denizin kenarı, evet, ağaçlık evet, bölgeler. Evet, evet. Maalesef de. şeydi yani. O, onların doldurulması o zaman bile konuşuluyordu yani 1980'lerin ortasında Yıl, ben hatırlıyorum. Evet, yıllarda evet, doğru. Evet. evet hocam şimdi müzik parçamızı dinleyelim. Ee, ondan sonra hemen e, konuğumuza bağlanacağız. Evet. E, Gökhan Elgin Bey'e bağlanacağız. Evet. I was ever It's a moaner but an idiot Radyo 94.9'da Altın Saatler programında ikinci bölümdeyiz ve telefon hattımızda Kazım Gökhan Elgin Bey var Gökhan Bey merhabalar Merhabalar Gökhan Bey ee, Nuray Hocam da e, şu anda burada. Merhaba Gökhan Bey Merhaba çok selamlar hürmetler hocam. E, Efendim en son programı 19 Aralık 2012'de yaptık. Birçok programı projeyi gözden geçirdik ee, ve kaynaklar itibariyle de 1, milyon 213, 1, milyar. 1 milyar 213, 213 milyon, milyon, milyon, milyon e, euroya euro, evet. e, ulaştığınızı öğrendik. Evet. Yeni bir ek var mı e, kaynaklara? Ee, Avrupa Yatırım Bankası ile bir görüşmemiz var. O da Haziran-Temmuz gibi belli olacak bir 300 milyon euro civarı daha bir kaynak. Ee, ve diğer görüşmelerimizde sürüyor ee, yani deprem hazırlık projesinde Güran Bey e, önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde e, zannederim 2 milyar euro'ya kadar bir e, kaynak kullanımız olacak. Evet bu anlamda da İsmet projesi önümüzdeki yıllarda da, görüntü odur ki en azından bir iki üç yıl daha devam ediyor değil mi? Evet 2018'e kadar şu an devam ediyor. Evet 2018'e evet, kadar evet. devam ediyor. Evet biz olabildiğince sitenizden bazı bilgileri indirdik ve projelerin durumu ve rakamlar konusunda belki çok güncel olmayabilir ama aldığımız rakamlar da var. Sizin özellikle bu aradan geçen beş ay içinde evet. e, belirtmek istediğiniz ve nitekim şimdi tabii ki yaz ayları geliyor okullar tatil olacak e, okullarla ilgili projelerinizin e, yaz aylarında çok hızlandığını da biliyoruz evet. e, bir kısa özet rica edebilir miyiz? Bey. Tabii, Gürhan Bey ben e, bu fırsat verdiğiniz için Tekrar teşekkür ediyorum İlginiz için de çok sağ olun İsmet Projesi'nin rakamlarını sürekli güncel tutuyoruz Sizle beraber e, yayını dinleyenler için de e, Buna fırsat veren için Tekrar teşekkür ederim Ben hemen bir toparlamak isterim e, Bir bilgileri toparlayayım Hem de hedeflerimizi de koyalım isterim Bir şu ana kadar 803 kamu binasındaki Bunların e, 681 okul binası Okul kampüsüdür ee, toplam 803 kamu kampüsünde 1026 e, binada güçlendirme veya yeniden yapım hizmetlerini gerçekleştirdik. Okullar tabii çok, e, bu manada çok önemli e, binalar bizim için. E, dediğim gibi e, tekrar olacak ama 681 okul binası bitti. Ve bu yazda 41 okulun güçlendirmesine başlayacağız. Şu an ihale safhasında bunlar. Haziran'ın e, ilk iki haftası içerisinde bu 41 okula e, başlayacağız. Evet. Aynı zamanda 15 okulun yıkıp yapımını da e, önümüzdeki ay içerisinde ihalesine çıkacağız. Yani Bu 41 olan... okul güçlendirme, güçlendirme değil mi? Arkadaşlar? 15 evet. okul ise güçlendirmesi feasible olmayan, e, yıkılıp yapılması öngörülen e, 15 tane okul binasında yıkılarak yapımına çıkmış oluyor. Bey daha önce kaç okul yıkıp yaptık? Yeni Efendim daha önce 174 okul evet. yıkıp yaptık. Bunların 114'ü tamamlandı. 60 tanesi de İstanbul'un çeşitli ilçelerinde devam ediyor sayın hocam. Evet, evet. 1 milyonu aşkın öğrenciyi ilgilendiren çok büyük bir sosyal program okullarda uyguluyoruz. Evet. Aynı zamanda yurt olarak en büyük İstanbul'un öğrenci yurdu olan Atatürk Öğrenci Yurdu'nun Yıkılarak yeniden yapım inşaatı Devam ediyor şu an Zeytinburnu'nda evet. O da çok büyük bir Şantiye 5 bloktan oluşuyor 3500 tane öğrenci alacak Onu da yine Eylül-Ekim aylarında Bitirmeyi hedefliyoruz O da İstanbul'da Üniversiteli öğrencilere çok önemli Depreme dayanıklı e, tek kişilikten tutun 3 kişiliğe kadar değişen odalarıyla hizmet edecek her odanın tuvalet banyosunda içeride olacağı şekilde dizayn edilmiş çok modern yurtlara kavuşmuş olacak İstanbul'da üniversite öğrencileri evet. aynı zamanda hastaneler de çok önemli hocam sizler de biliyorsunuz evet. şu an Ümraniye Kadın Doğum Çocuk Hastanesi hastal e, hastalıkları hastanesi e, devam ediyor Aralık ayında başladık 330 yatak kapasiteli ee, aynı zamanda yine üç tane büyük hastane, Biner Yataklı, Kartal, Göztepe ve Ok Meydanı'nda e, ihale süreçleri devam ediyor. Bunların da yazın e, işte Temmuz, Ağustos gibi veya bilemediğiniz Eylül gibi yer tesislerini yaparak 3 tane hastanede yapımına başlamak istiyoruz. Bunlar Proj aynı zamanda sismik izolatörlü olarak tasarlandı. Evet. Ve her biri biner yataklı e, ve İstanbul'da hakikaten modern sağlık hizmetlerini sağlayacak. Depremde kesintisiz hizmeti sağlayabilecek, karadan ve havadan ulaşılabilirlikleri olan hastaneler olacak. Bu manada da e, çok büyük bir hizmet vereceğini düşünüyoruz bu hastanelerin. Projeleri hazırlandı mı? Hazırlandı. Yani safhasında evet. Sayın evet. Hocam. Evet. E, bunların da e, heyecanını duyuyoruz. Çünkü biz örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. Doğru. Bu hastanelerin de e, önemli projeler e, olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda Diğer konulara da gelecek olursak iki tane afet yönetim merkezimiz vardı biri Hastal'da biri Akfırat'ta bunu da geçen programda söylemiştim. Hastal'daki afet yönetim merkezimiz artık bitmek üzere gün sayıyoruz diyebiliriz işte 1-2 ay içerisinde faal olacak. Tuzla Akfrat'ta yine bu yaz içerisinde lojistik merkezi olarak da kullanılacak Kızılay tarafından. Oranın da yine 3-5 ay içerisinde ihalesini, daha doğrusu inşaatını tamamlamış olacağız. Ve 2 tane komuta kontrol merkezi İstanbul'da birbirini de yedekleyen manada komuta kontrol merkezimizi bu yıl içerisinde hizmete almış olacağız efendim. İkisi her birinde afet anında 500 tane uzman çalışabilecek. E, AFET anında e, gerekli koordinasyonun ve müdahalenin sağlıklı işlemesi ve yapılabilmesi için. Ayrıca bir de biliyorsunuz güvenli e, yaşam gönüllerimiz var bizim. Güvenli yaşam eğitimleri veriyoruz. AFET öncesi sırası ve sonrasında halkı bilinçlendirmek amacıyla 1 saatlik, 4 saatlik ve 60 saatlik eğitimlerimiz var. Bunlarda da 83 bin kişiyi bulduk bu eğitimlerde. Ayrıca Türkiye Otelciler Birliği ile beraber de 2700 tane otel görevlisinin eğitimini tamamladık. Onlar da 2 saatlik özel bir afet eğitimi veriliyor. Otellerin afet güvenliği, afet planları için. Bunlar da çok faydalı geçtiğini ben müşahede ediyorum, görüyorum. Ve İstanbullarında bizim her mahallede, her belediyede kültür merkezinde verdiğimiz bu eğitimleri almaya çağırıyorum. Bizim web sayfamız güvenli yaşam.org'dan eğer girerlerse hem dokümanlarımızı indirebilirler hem eğitim takvimlerimizi görüp en yakın eğitim verdiğimiz yere başvururlarsa kendileri de kendileri için, aileleri için ve çevreleri için çok faydalı bir eğitim alacaklarını düşünüyorum efendim. Gürkan Bey araya girip aklıma geldi bu eğitim bahsi açılmışken. Evet. Bu mühendislerin eğitimi için de bizim de katkıda bulunduğumuz bir program çerçevesinde e, daha önceki programlarımızda e, e, dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır bütün Türkiye ölçeğinde 3000'den fazla mühendis 3613 tane tamam evet, eğitimini evet. tamamladık hocam. Bu, bu eğitimlerin devam etmesi konusunda bir takım düşünceler vardı. Ben sizin ekibinizden bazı arkadaşlarla görüş alışverişinde bulunmuştuk ama sonra ne oldu bu e, ...devam etmesi tamam, kararı tamam, var mı yoksa... ...yeni bir program... Yap. ...yeni evet. bir program hazırlıyoruz zanneden... Hmm. Hmm. Ee, şu an onlardan bir talep gelmedi. Evet. Ama biz programımızı protokol çerçevesine tamamladık. Tamamlandı. Işte. 613 evet. inşaat evet. mevsimine ulaştık. Evet. Eğer böyle bir talep gelirse bunu tekrardan değerlendiririz. Tamam. Sizin de katkıların için çok teşekkür ediyoruz estağfurullah. hocam. Estağfurullah. Çok evet. güzel bir şey oldu çok bizim için. Daha içinde. çok güzel, güzel oldu hakikaten. Güzel bir deneyim oldu. Sizlerin sayesinde. Estağfurullah, estağfurullah. Ne ciddi bir rakam var değil mi? 3600 evet. mühendisi. Evet. Yani Yani e, 30 30 program yaptık e, evet. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde. 3'er evet. günlük. Ee, hakikaten Türkiye için iyi bir organizasyon. 3 gün e, evet. ortalama 100-120 arasında evet. mühendis evet. E, bir otelde işte o, o yörenin en iyi oteli diyelim orada işte yeme içme yatma e, ve sürekli eğitim e, 36 saat eğitim e, evet. verdik. Evet. İyi bir deneyim oldu. Evet, yani, bence de, Bence de çok faydalı oldu. Gelen bilgiler de bu yönde. Üstelik yöne. oldukça e, faydalı evet. görülen bir dokumentasyon da hazırlandı. O da evet. o da bir, bir yayın hayatına çıktısı bir katkı oldu. oldu. Evet. Kesinlikle, kesinlikle evet. bu eğitimlerin çıktısı oldu. Evet. Görün ve görüyorsunuz sayılar sürekli güncelleniyor. Evet. Çok büyük sayılar var. İsnep'te Bunların da e, ben e, bütün e, müşahirlerime, uzmanlarımıza, müteahhitlerimize, bu projede görev alan bütün ekibime, herkese ben çok teşekkür ediyorum. Yani bu rakamlara ulaşmak hakikaten kolay değil. O yüzden ben başta ekibim olmak üzere e, katkısı olan herkese de teşekkürler, bir borç vizyonum efendim. Biz de herkesi tebrik ediyoruz. Evet, biz de. Evet. Siz başta olmak üzere. Çok sağ olun hocam. Şimdi efendim gene sitenizden alıyoruz daha önce de konuşmuştuk bunu enerji verimli akıllı okul toplantısı 13 Şubat 2013 günü yapılmış. Evet bir evet. kısa bilgi alabilir miyiz bu konuda baya yurt dışından da katılımın olduğu evet, bir evet. toplantı gerçekleşmiş. Evet, evet bahçeli evlerde efendim. Kadir Has İlk, ilk okulunda Biz bunu gerçekleştirdik Şimdi tabi bizim zaten yaptığımız Şartnameler Veya istediğimiz standartlar Hakikaten işte ısı mantolamasından Tutun ısı camına kadar Kullandığınız kazan tipi Bürülürü ısıtma sistemine kadar Enerji verimliliğini artırıyor. Biz bu okul özelinde ayrıyeten Bir de yağmur hasatı yaptık Ne demek yani Yağmurda gelen suyu biz topladık, gri su deniyor e, bu, bu suya. E, belli bir arıtmadan geçtikten sonra tuvalete ve çevre düzenlemesinde kullanılıyor bu su, bu gri su. Burada onu da gerçekleştirmiştik. Bir de e, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ile beraber bu okul özelinde e, bir güneş e, paneli kuruldu ve öğrencilere örnek olsun diye de e, bir e, güneş ağacı. ...yapıldı ve bu bir monitöre de bağlandı... ...o güneş ağacının... ...ve panellerin ne kadar enerji ürettiğini... ...orada öğrenciler görüyor... Ve bunu daha çevreci, işte enerji verimliliğini öğrencilere bir zati yaşatabiliyorsunuz bu okulda. Biz böyle de bir sempozim yaparak bu okulda bunu yaygınlaştırmak, paydaşlarımızla yine bunları paylaşmak. Özellikle İl Milli Eğitim Camiası'yla başta müdür bey olmak üzere bunları paylaştık. Bir vizyon olarak ortaya koyuyoruz ve gelecekte de bu tür çalışmaların daha da artarak devam edeceğini, e, ...ve sürekli gelişeceğini... E, ...umuyoruz efendim. Evet. E, biz... E, ...Aralık ayında e, yapmış olduğumuz... ...programda siz bilgi vermiştiniz. Bu uluslararası İyle iyileştirme... ...platformunun ev sahipliğinde... E, ...Japonya depremi... ...üzerine dördüncü... Evet. E, ...uzmanlar toplantısı, Kobe'de... ...gerçekleştirilecek evet. olan 21-22... ...Ocak 2013'te bu gerçekleşti. Evet. Siz hem de katıldınız. Hem panelist olarak hem de sunumum... ...vardı orada. Evet. E, İSMAP'i anlattık orada sunum olarak. Hem de e, afet zararlarını azaltma ve afetlerden sonra yeniden yapılanmayla ilgili ben 6 panelisten biriydim. Evet. orada görüşlerimizi e, sarf ettik e, uluslararası uzmanlara neler yapılabileceğini e, paylaştık. E, ben özellikle e, vaktimiz var mı bilmiyorum ama... Lütfen biraz birkaç, var. Ha birkaç şey belki Lütfen. söylemek isterim. Ee, özellikle e, uluslararası alanda da e, afet müdahalelerinin e, yerelleşmesi gerektiğini, yerel idarelerin rolleri e, çok konuşuluyordu. Ben İSNEB'in de yerel e, bir idareden yapıldığını... Ancak tabii afetlerin çok boyutlu olduğunu, yerel idarenin de yetemediği konularda merkezi idarenin de çok iyi bir koordinasyon üstlenmesi gerekliliğini söyledim. Bu da iyi bir bilgi yönetiminden, kaynak yönetiminden geçer. Özellikle merkezi idareler, merkezi yönetimlerin hem uzman havuzundan uzman desteği hem de finans desteğini yerel idarelere mutlaka sağlamaları lazım. Ee, aynı zamanda e, yine e, sağlam okullar iyi yapılar e, mutlaka yapalım ama çevreci ve yeşil e, bina yapmayı da unutmayalım bunun yanı sıra yeni yaptığımız şeyler biraz estetik olsun çevreye uyumlu olsun e, ve yeşil olsun ekolojik olsun çevreci olsun diye de bir e, girdi orada sundum Çok güzel Evet. Bir sorumuz daha var. Hadi. Arkeoloji Müzesi'nin restorasyon projesi hazırdı. Hazırdı. İnşaatı başladı şu an. Başladı mı? Evet. Tursab'ın sponsorluğunda. Şu an müteahhit firma çalışmalarını sürdürüyor orada. Anladım. Herhangi bir bölümü kapattınız mı? Yok... Evet. Bir, bir bölümü kapandı. Evet. O zaman bölüm bölüm gidecek bölüm herhalde. Bölüm bölüm gidiyor. Doğrudur. Evet. Projenin bitme tarihi belli mi? Efendim onu Kültür Bakanlığı takip ediyor ama zannederim iki yıl gibi bir zaman alacak. Değil mi? Evet. Evet. Ee, ana bina dışında diğer e, binalarda da yapılacak mı? Yani büyük bina dışında da? Şu e, an ana bina yapılıyor. Evet. Ee, ek bina için daha Kültür Bakanlığımız herhangi bir karar vermedi. Evet. Ee, size çok çok teşekkür ediyoruz. E, çok sağ olun. Hocam başka bir sorunuz var. Çok teşekkür ediyoruz edin. Gökhan Bey verdiğiniz bilgiler evet. için. Çok sağ olun. Çok Güncellemiş sağ olun olduk bilgilerimizi. Size kolay gelsin efendim. Saygılar diliyorum. İyi yayınlar Başarılar diliyorum. Sağ olun. sağ olun. Başarılar efendim. ve tebrikler. Hı. Çok çok teşekkürler. Evet hocam e, İSMEP projesi hakkında da bilgileri evet. aldık. Güzel haberlerden birisi de 350 milyon euroluk yeni bir kredi Evet bu yani olması... devamlı gelişiyor. Ee, i̇yi bir uygulama oldu Türkiye için. Ee, genel genel e, şey itibariyle, görünüş itibariyle, kapsadığı alan itibariyle. Ve bu tabii özellikle hastane e, konusu. Ee, Gökhan Bey'in verdiği bilgiler önemli. Üç tane büyük hastane. Bunlar İstanbul için çok önemli. Çok olacak. önemli Biner olan. Hele ki afet dönerleri. Şu anda da bu hastaneler yalnız İstanbul'un değil, Anadolu'dan gelen bazı büyük büyük ihtiyacı da karşılıyor. Mesela Kartal. Bunların hepsi çok kötü durumdaydı. E, hakikaten yenilenmeleri gerekiyordu. Ben Kartal'ı biraz biliyorum, spesifik olarak biliyorum. Eskiden beri biliyorum. E, birkaç kere de gittim, inceledim bu arada. O bakımdan yani güçlendirilmesi hemen hemen hiç biz bil, olmayan, çok güçlendirilmesinin bir anlamı olmayan, olmayan. E, çok eski ve maalesef kötü yapılmış hastane binalarıydı. Şimdi e, çok iyi planlamayla bunların işte sismik üzerasyon da yapılarak e, tam manasıyla deprem güvenli bir biçimde yapılması söz konusu çok iyi bir şey olacak. Evet, Gayet, gayet iyi bir çaba. Evet. evet. Efendim e, dinleyicilerimizden ve aynı zamanda destekçimiz Aras Akan Aras Bey e, ...telefonla aramış... ...ve Bağcılar'da... ...245 metrekarelik... E, ...iki katlı... E, ...yapımı 25 yıl önce... ...gerçekleştirilmiş olan... ...bir e, binayı... ...yeniden yıkıp yapmak için... ...belediyeye sorulduğunda... ...belediye başkanının onayının... ...gerektiği e, belirtilmiş... E, ...Aras Bey'e... E, ...500 metrekarenin... ...altındakiler için böyle bir durum söz konusu. Kamulaştırma mı yapmayı düşünüyorlar diye sorarlar. Aslında biz tabii soruyu daha iyi anlayabilmek için Aras Bey'e bağlanacaktık. Fakat süremiz çok azaldı. Evet. Onun için programdan çıktıktan evet. sonra Aras Bey'i telefonla arayıp ondan bilgileri aldıktan sonra eğer Diğer dinleyicilerimiz açısından da önemli bir şey olacaksa e, mutlaka önümüzdeki hafta yeniden gündeme getireceğiz. Aras Bey'e de buradan bir merhaba diyoruz ve evet. sorusu için de teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Evet, evet efendim. E, hocam bugünkü programı da hızla tamamladık. Evet. E, artık gelecek programda e, yeni bir altın saatler programında dinleyicilerimizle buluşacağız. Evet. Sağolunuz. Çok teşekkürler hocam. Evet efendim. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programını Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte gerçekleştirdik. Ee, biraz önce de belirttiğim gibi gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.